الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا ونهدان الله وما توفيقه عصامه إلا بالله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صلح. محمد وعلى آله صحيح صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صلح. صلوا على سبيع ذنوبنا محمد صل على سيدنا محمد Ağzıb Allah semiyol Alimimden Şeytanı Rojim, Rabbim ağzıb İkinin hemen zatı Şeyatı, ağzıb İkinin hemen ve cum'a ala shafah hafratihim min an-nar fa anqadakum minha kazal ke bayyinullaahu lakum ayatiila anlakum tahtadun sadaqa Allahu alazim Allahumma fa'na bil Qur'an alazim wa barik lana hayy al hayy al al ne kadardır gelmedik Beş ay oldu Dört ne oldu? He? Beş, beş, beş oldu da. Beşini birden mi konuşalım şimdi? Nasıl yapam? <gülüyor> Hayo, hey biraz sonra darlanırsınız. Daha ben Fatih demeden ayaklanırsınız. Yine en sabırlı sizsiniz ha. Bursa cemaati çok sabırlıdır.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 Rabbim de onu terk etmesin, rızasından mahrum etmesin, kabrini nur eylesin. Daha 80 sene ihtilal, 12 Eylül, 13 Eylül'de biz Erzincan'daydık, o devinde, 80 senesinde. O devindeydik. Diyor bize ki, camide vaaz edelim. Yahu biz kaçacak yer arıyoruz, ihtilal olmuş. Camide vaaz edilir mi, tanımıyoruz Erzincan'da kimseyi. Mevlüt var dedi, birisi ölmüş. Camide dolu, hazır cemaat var dedi, vaaz edelim. Ya mübarek adam, hele sessiz ol, biz buradan sıvışacağız, gideceğiz. İhtilalin ne olduğunu anlamıyoruz, Bizim mi asacaklar, kesecekler belli değil. Mev ortada bir şey yok da, mevzuyu anlamaya çalışıyoruz bu. Hadi götürdü bizi camiye, ettirdi. Çok cesur idi, çok cesur idi. Sonra Bursa'ya bir, epey bir zaman sonra geldi ama epey var burada da. Burada da ağalarla görüşür, paşalarla görüşür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 Anasının yüzüne bakan yok. Babasına hal hatır eden yok. Sofrada bile çocuğun sana nasılsın baba diyen yok. Böyle bir garip zamandayız. Gidiyoruz yani. Örf gitti, adet bozuldu. Ehli sünnet kalmıyor. Maddi menfaatler öne çıkmış. Efendim, dini hassasiyetler kayboluyor. Ehli sünnet hassasiyeti hepten kaybolmuş. Yani adam...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 İnşallah. Fikret Efendi kardeşimizin ruhuna bir şehadet buyuralım. Eşşadu Allah ilah illa Allah. Eşşadu anna Muhammedan, abdu Rasuluh. La ilaha illa Allah, Muhammed Rasulullah. Fi klli lamh ve nefesin in, adad ma ve şahihu, علم Allah, Allah, Allah Celle Celalke Ya Rab. Okuduğumuz şehadetlerden ve tevhidlerden ve zikirlerden hasıl olan senin malumatının sayısınca bizim ilmimizce sonsuz ve sınırsız olan Ecrüme-sübâtı fazl-ı bizlerden okuduğumuz kelimatı kutsiyeyi kabul eyle. baad kabul minna Fikret Efendi abimizin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 He? Bir şey de ya... Nazım abinin adamları da... Gelmiyor o da, yani Nazım abi zaten başımızın tacı. O hacı efendiler gelmiyor, şimdi börek de dokunuyor, çörek de dokunuyor, her şeyde dokunuyor. Ama sohbette arıyorum onları, eskileri de olsa, berekettirler bize tabi. Gelseler eski ihvanlar, eski kardeşler, kimisi öldü, kimisi yaşlandı, kimisi hasta oldu. Allah'ım hastaları acil şifa ihsan edesin. Vefat etmişlere rahmetiyle muamele eylesin.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 Yoksa ölen gitip gitmiyor. Bu hayatta bu işler bitmiyor yani. Biz maneviyata inanmışız, gayba inanmışız, berzak alemine inanmışız, ötesi mahşere inanmışız, ötesi cennet cehenneme inanmışız. Bizim bizim e, niyetlerimiz, kasıtlerimiz, faaliyetlerimiz, hareketlerimiz bir senelik, iki senelik, beş senelik değil. Ben de faniyim beş on seneye belki kalmam bile. Ama bizim hedefimiz ebediyettir. Ve sonsuzluktur. Biz sonsuz yaşamak için burada buluştuk elhamdülillah. Sonsuz hayatı kazanmak için toplaşıyoruz. Onun için bizim hayatımız bitmez. Kafirlerin ki biter. Münafıkların ki biter. Zındıkların ki biter. El Sünnet dışı biter. Fırkası sapıkların ki biter. Bizim hayatımız bitmez. Şah nakşibendi'nin kattesi Allah'ın şu bitti mi hayatı? Abdülkadir Geylaz Hazretleri bitti mi? Seyyid Ahmed el Rifai bitti mi? Seyyid Ahmed el Bedevi bitti mi?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 Buraya gelirken bu dini yaşayıp yaşatmak, ölünceye kadar fırsat buldukça sohbetten ayrılmamak, cemaati terk etmemek, birkaç kişilere daha bu yolu aşlayabilmek ve öldükten sonra da bu yolun ehliyle beraber olmak, bizden evvel ölenlere kavuşmak, dostlardan. Onlara iltihak etmek. Ali Adil Efendi babamıza. Değil mi? İsmet babamıza, şeritlerimize, orada kitaplarını okuduğumuz İsmail Hakkı, Bursa Hazretleri Molla Hazretleri, hep kitaplarıyla yetiştiğimiz o büyük alimler, veliler Bursa'da onlardan dolu var. Bittiler mi şimdi onlar yani? Her yerde Ruhul Beyan tefsiri geçiyor, her yerde. Arap'ı, Acemi, bakıyorum basılan bütün kitaplar Ruhul Beyan'dan almış. Bunlar Ruhul Beyan'ı nereden tanımışlar diyorum. Dünya her yerinde onun kitabından alırlar. Çünkü neden? Hizmet etti, uyumadı, istirahatını terk etti.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 10 dakika 15 dakika fıkıh meselelerinden okusa helal haram caizdir değildir mekruhtur müstahaptır, sen i̇şte namazın şeyleri abdestin guslün taharetin sonra işte neyse oruç hac zekat ilmihalde hepsi var. Bu bizim ilmihalde o ikinci cilt daha çıkmadı tabii oruç beser hac da. İlk bölü ilk cildi bile 800 sayfa 700 800 sayfa. başında en mühim iman meseleleri var.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 Bizim evdeki tuzluk çok akıtıyormuş. Ya bir şey ettim. Bütün çorbam gitti. Ya bu niye bu tuzluğun azı çok akıtıyor arkadaş bu şey? Bunlara kızıyoruz. Bunlara kızıyoruz. Ya bu akşam 10 dakika ilmihal okuyacaktık. Niye oturmuyorsun burada? Enli sünnete göre itikadına Rabbimizin isimlerinden sıfatlarından okuyacağız. Her gece 10 dakika 10 dakika çok az. Yarım saat olmak lazım da işte efendi Hazretleri derdi ki. Ruh Furkan tefsirimizden yani. Efendim Hazretlerimizin bize emrettiği, hizmetine koştuğu tefsirimizden on işte beş dakika derdi. Yani her gün derdi ama Efendimiz'in çocuğu böyleydi. Ama tabii on beş dakika derken fıkıhtan da on beş dakika. Anladın? Tasavvuftan da on beş dakika. Yani Efendinin on beşleri biraz bir buçuk saate gidiyor da neyse yani o tefsiri illa söylerdi. Onun için tefsiri ben mecbur söyleyeceğim. 15 dakika tefsir. Allah'ın kelamıdır. Ondan sonra nedir deseniz ilmihal derim. Çünkü ilmihal farzdır. E, 15 dakika da ona ayır. Essin yarım saat. Yarım saat nereye vermiyorsun? Senin sapık dizilerin kaç saat? Arada bir reklamlar sokuşturuyorlar size. Birazdan, birazdan, birazdan 3 saate patlıyor.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 Yarım saat Allah'ın dinini ayırmaz. Ya bu nereye gidecek böyle? Okumuyor. E i̇şte işte sohbet dinliyor, ondan sonra da Facebook'tan şuradan buradan beş dakikalık, iki dakikalık işine gelirse dinliyorum. Ya bunlarla ilim olmaz ki. Yani Facebook, Twitter'ın verdiği bilgilerle din olur mu ya? Bu din ciddi bir meseledir. Ölüp ahirete gidiyoruz.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 Amcanız olarak neyse, bazı aileler birlikte yaşıyorlar aynı apartmanda aileler de var. Ya yani neyse aile büyüğü olarak sana şunu vereceğim, bunu vereceğim. Ya yapın bu işleri be arkadaş. Zaten veriyorsunuz fuzuli. Onlar sizden çokuyor parayı. Sağdan giriyor, soldan çıkıyor para gidiyor. Bari bir şey kazanalım ya. Cep telefonu aldırmıyorlar mı size? He?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 ben hoşlere karışmadım. Ben kıldım geldim. E sana ne dediler? Şet dünya hadi ben kıyamet kıyamet gününde azabı en şiddetli olan, yani ondan daha çetin azap hiçbir Müslümana yapılmamış. Yavurdan bir altına. Men ejele o, ailesini cahil bırakanlardır. Hadis şerif. İsmail Akazetleri yazdı bu hadis şerifi. Tefsirde yazdı.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 Mezalul celis salih kemezeli sahibel misk in lem yusibke minhu şey'un asabake bi rihhihi Bir adam koku dükkanı açmış. Nerede? Kapalı çarşıda diyelim. Ulu caminin yanda, Çok kaliteli kokular getirmiş. Ud getirmiş, misk. Hadi i de misk çok geçer. Misk sonu k. Türkçede mis olmuş o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 sohbetlerde bulunacaksın. alimlerle, velilerle, müderrislerle, müttekilerle, salih insanlarla otursan mutlaka kârdasın. Ama ve meselül celîsiz kötü meclis arkadaşı eğer ki sen kötü bir adamla düşer kalkarsan bu neye benzer? ke meselül nafikil kiri körük üfleyenin yani kömür falan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 ki zarar. Yok ya eline de tutmadım. Körükten kıvılcım da üzerime atlamadı. Sarılmakta sarılmadım. Ama ortam, nefes tıkayan, kötü kokular çıkaran bir ortam. Ben bir dakika, bir saniye duramam. Allah beni öyle yette koymasın. Bende hassasiyet var, nefes alamıyorum. Hemen camları açtırıyorum, hemen her yeri açtırıyorum. Bir ufak kötü koku gelse ben... Zor iş. En büyük azap ya. Değil mi?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 Senin evde televizyon var mı? Kanallar var mı? Zap yapıyor musun? He? Dizi seyrediyor musun sen? Film izliyor musun? Türk filmine mi takılıyorsun? Gavur ne mi takılıyorsun? Türk filmi de gavurdan aşağı değil. Evet. Kimle oturdun kalktın şimdi sen? Burada oturmaktan maksat ne? Etkilenmek. Etkilenmek neyle oluyor?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 Deli deli işler. Yani sen bana etkilenmiyorum diyemezsin. Etkileniyorsun sen. Senin bilinç altına bir şeyler oradan gidiyor. Ve sen ahiret meseleleri hususunda mutlaka zarar göreceksin. Ya itikadın bozulacak, ya amelin bozulacak, ya çocuğun bozulacak. Senin düzenin bozulacak Allah'ın dinli. Sen kimle oturuyorsun kalkıyorsun?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 Duvardan etkilenir ya. Tabii ne konuşuyorsun? Duvardan etkilen. Yani gençlikte böyle merhaleler vardır. Siz herhalde öyle bir şeyler hiç yaşamadınız mı? Adam eşekten etkileniyor ya. Sen ne konuşuyorsun? Hacı benim ağzımı bozdurma. Ahıra indim diyor, şey bir gördüm diyor. Bilmem hangi artist zannettim. Manyak, bozuk kafa ama ne yapacağız?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 Kur'an okuyoruz, zikrediyoruz, sohbet yapıyoruz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siyerinden bahsediyoruz, doğum gecesi yaşananlardan bahsediyoruz, annesinin gördüğü mucizelerden bahsediyoruz, Allah'ın kudretinden bahsediyoruz. Ama bunlar ne yapıyorlar? İsa aleyhisselam'ı ilah olarak kabul ediyorlar. Rabbimize şerik olarak kabul ediyorlar. Tekadü sema az kalsın yedi kat gök üstünüzden çatır çatır çatlayıp kafanıza düşecek diyor Allah. Ve tenşak kul az. Az kalsın, yeryüzü çatlayacak, yarılacak, hepinizi içine alıp yutacak diyor Kur'an وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّٰهُ Az kalsın, neredeyse ramak kaldı diyor ki Dağlar kafanıza düşecek diyor. Ha Uludağ orada duruyor. Bizim İstanbul'da biraz daha bu kadar daha yakın değil. Ence siz gidersiz bak. Dağlar az kaldı düşecek diyor. Uludağ burada ne yapar biliyor musunuz sizi? Ha böyle geldiği zaman tost gibi ezer. Neden en daa'u lirrahmani Allah'ın çocuğu var dedikleri için diyor. Ve men baghilir layık mıdır? Yakışır mı? Uygun mudur ki çocuk edinsin? Cinsiyeti mi var haşa? Hem cinsi mi var haşa? Ennakun la veladu ve sahibi. Başka ayeti En'am suresi olacak. Nereden çocuğu olsun ki? Hanımı bir da yok. Eşi de yok. Hemcinsi de yok. Lem yelit doğurmadı. Ve lem yuhulet Anası babası yok. Ve lemekullu kufu ve nehat Dengi yok, misli yok, nazırı yok, şerit yok. Celle u Celle celaluhu. Nasıl dersin oğlu var? De Noel budur. Şirk merasimidir. Ve kafirlerin dini bayramıdır.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 لَوْ كَانَ رَجُلٌ يَعْمَلُوا عَمَلَ جَمِيعُ السَّالِحِينَ وَاَنْ تَكُونَ صُحْبَتُهُ مَا الْفُجَّارُ فَاَنَ الَّذ۪ي يَجْعَلُ عَمَلُوا اِثْمًا وَاَحْشُرُهُ وَاَلْقِيَامِتُ مَا الْفُجَّارُ Ben sizin Allah'ınızım, diyor. Sizden bir kulum, Adem Aleyhisselam'dan başlasa, dünyanın sonuna kadar gelen bütün salih insanların bütün amellerini tek başına yapsa, ama kötülerle ilgisi, ilişkisi, beraberliği, birlikteliği bir noktada varsa bütün sevaplarını günaha çevireceğim, mahşere de onu en kötü zümreyle haşedeceğim diyor. Yakıştı mı şimdi? Sen bunu nasıl göz alırsın? Bu kadar namazın var, orucun var, bir gecede, bir keyif için hepsini batırasın mı? Geriyi sıfırlayasın mı yani? Ve loo kana rujun yamal ve amel tümü ile şılar, ardından tekun sohbetimat salihin ile brar, pi adamda bütün günahları yapsa, sohbeti muhabbeti iyilerle olursa, fenele diye cü alıvasi hamı hoşsenat, günahlarını seyaplara çevireceğim, vahşürü yamal kıyamet maalebrar, kıyamet günü onu ilerle dostlarla haşedeceğim diyor. Şimdi bir adam bütün kötülükleri yapsa nasıl böyle oluyor? Şundan böyle oluyor.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 ehl-i sünnet itikandı olan bütün kardeşlerimize halâsâ eyle ya Rabbi! Acil halâslarını takdir eyle ya Sefer ayının son çarşambasına giriyoruz. Bu hafta son çarşambasına 320 bin belanın nazil olacağı son çarşamba gecesinde bu belalarını bu müslümanlarla uğraşan kafirler üzerine eğirse hâle ya Amin! Amin. Allah'u salli ala ve Muhammed ve ala Ali ve sellem Evet! Mevla bizi kafirlikten kurtardı. Hristiyan etmedi. Yahudi etmedi. Eğri sünnet dışı sapık bidat fırkalarından etmedi. Biz şimdi niye kaşınıyoruz onlara benzemeye uğraşıyoruz ya? Men teşebbühebikavmi Kim bir topluluğa benzemeye çalışırsa o onlardandır. Bundan açık hadis var mıdır ya? ya ben Hristiyan değilim. Tabi değilsin biz sana gavur demedik. Müslümanım diyorsun Müslüman. Bu neal kutlamak caiz midir deyimini? Haramdır. Fıkıh kitaplarında, Hanefi fıkında ve bütün fıkıhlarda efendi azizlerimiz o sohbetinde beyan ediyor işte bir tane sohbeti var elimizde yayınlıyoruz da son. Külliyede bizim. Fetevai Hindiyeden zikrediyorum. Fetevai Hindiyeden. Yani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 Çünkü neden? İnne şirke zulmün azîm. Lokman Suresi'nde ne buyuruyor? Hazreti Lokman'dan naklen Rabbimiz evladım ya bu neye oğulcağızım la tüşrik billah sakın Allah'a ortak koşmayasın. İnne şirke zulmün azîm. Zulüm adamın malını alırsın, gasp edersin, haksızlık edersin, efendim vesaire Hepsi zulüm. Ama en büyük zulüm, haksızlık nedir? Allah'a ortak koşmaktır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 bir zulme reva görmem. Peki bana nasıl bu haksızlığı yapıyorsun bana? Olmayan şeyi bana istad ediyorsun. Bana işrak ediyorsun, ortak ediyorsun. İşte o zalimlere azıcık dahi meyletmeyin. Peki Noel kutlamak, o programları izlemek azıcığa girer mi? Azıcıya bırak. Çok büyüğüne girer. <gülüyor> Sonra o kafirleri yakacak ateş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 E bu kimlerden oldu? Müslümanlardan oldu. Uyanın. Birbirinizi uyandırın. Hacılığınız, hocalığınız çıkar etmez. Allah Teala, "Ve kuntum ale İlk başta okuduğumal. Ey Peygamberimin sahabesi rızvanullah aleyhim Bu İslam gelmeden bu Kur'an inmeden evvel Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Medine'yi münevvereyi teşrif etmeden evvel, siz cehennem kuyusunun ağzında dolaşıyordunuz. Ölseniz dibine gidecektiniz. Fenadekum Allah sizi İslam nimetiyle o kuyudan çekti çıkardı sizi. Kenarından kurtardı sizi Allah Teala. Siz efkuruun yaumet Allah aleyküm. Allah'ın üzerine çok büyük iyiliği var ey Müslümanlar. Bu nimetleri düşününüz. İlküncü müadeen. Siz birbirinize düşman idiniz. Medine'dekilerin adı Ensar. Ensar'ın içerisinde iki kabile var. Birisi Evs, birisi Hazrec. 120 sene savaş yapmışlar. 120 sene. Ya Kainatın Efendisi sallallahu teala aleyhi ve sellem Teşrifiyle, hepsi Müslüman olunca Faslahtun bi nemeti ihvana.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 Hiç hoş olmayan olaylar varmış onların defterlerinde. Kurban olduğum Allah'ım bütün Kur'an'ında onları met ediyor. Hep onların azametini, büyüklüğünü beyan ediyor. Tilkar rusulü faddalna ba'dum ala ba'd. O Rasullerin kimini kiminden daha üstün ettik. Minkum men kelleme Allah. Kimisi Allah'la konuşturuyor. diyor. rafa'na bazum derecât. Kiminin derecelerini yüksek ettim diyor.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 Ve Mihnelil Medine etmer adi alendi Medine'de öyle ustalıklı münafıklar var ki diyor, La tealemu habibim, sen bile tanıyamazsın diyor. Ne halün Ben onları iyi tanırım diyor. Ama bildirdi mi? Bildirdi. Sonradan Efendimüslam sem teşir etti mi onları? Etti. Kum yafılan feynle kemünafık. Kak adıyla ismiyle Cuma hutbesinde, çık gitsem münafıksın. Dedi mi? Dedi. Bu iş karışık kalmadı ki yani.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 İyi dinle burayı şimdi. Uğut'a bin kişi gitti. Üç yüzü de münafık idi. İbni Übey İbni Selür Reisül münafıkın olan yarı yolda bunların aklını çeldi. Üç yüzü geri döndü. Yedi yüzü gitti. Zaten Uğut şehitleri 70 tane şehit var. Uğut'a gidenler diyor ki bak Uğut'ta diyor üç yüz kişi Müslüman gitti münafık döndü diyor.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 Burada benim canım da gider, niye niyazi olayım diyor. Zaten imanı yok şehit olamayacağını biliyor. O zaman geri döndü. Bu zaten münafık idi giderken. Müslüman münafık oldu, nereden çıktı ya? Sahabe nerede nereden münafık olmuş ya? Acayip bir şey ya. Ne diyor? Sahabe diyor, efendim,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 bir iki kişi bulmuş, onu da nasıl okumuş? Kitaba bakmam lazım. Şu anda inceleyecek vaktim olmadı, yolda geliyordu. Birine göre diyor, üç sene en az Peygamber'in yanında diyor terbiye alması lazım. Üç sene terbiye alırsa diyor sahabe olur. Üç seneden aşağı olmaz diyor. Bak şimdi. Ya arkadaş! Veda haccında kaç kişi vardı? He? Yüz on bin küsur. 114'e doğru gidiyor. 110 bin küsur ve daha çok. Elia Meqbelülüm, din Dininizi Kemal erdirdim. Vedmem taleküm niyemeti, nimettiğimi üzerinize tamamladım. Varazdi cülekümün İslam ed dina. İslamı din olarak seçtim, razı oldum, size verdim. Çizden razı oldum diyor. Zaten 114 bin hadis ravileri bunların 10 bin küsurdur. Hepsinden hadis gelmemiş bile. 114 bin hakkında veda daha açında. O zaman demez miydi ki, içinizdeki çoğunuz saatteker münafıksınız? Dağılın gidin be! <gülüyor> Öyle mi şimdi? Kâhennâd'ın Efendisi hutbe okumadı mı? Bu ayet gelmedi mi? Dininizi tamamladım, nimetimi üzerinize tamamladım. Bu 114 binin içinde münafık, fasık, zındık, kâfir, müşrik olsa nimetini üzerimize tamamladım, size nimetimi tamamladım, münafaa nimet tamamlanır mı?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 Yani neyec Sadık-i Neb-i Hendek Muharebesinde sadık, samimi olanlara mükafat vereceğim Ve yu'azzim el-münafıkîn Münafıklara azap edeceğim diyor E bunları yaptı zaten Yaptığını söylüyor Kur'an Daha ne kalmış sahabede peygamberin ardından sallallahu aleyhi yani ve sellem Ne acayip bir şey, bir şey konuşma ya Diyor ki bunların diyor Efendim Ekseriyeti diyor Bozuk diyor bu diyor, 3 sene şartı koyan diyor, bir kişi çıkmış o alimlerden de, o 3 sene şartını koyan da diyor yani, niye 3 dedi biliyor musun diyor, Ebu Hureyre'yi sokmak için diyor, bak şimdi. Ebu Hureyre'nin en büyük düşmanı kimlerdir? He? Şiyadır. Diyor ki, Ebu Hureyre'yi 3 seneye koyuyor ama diyor, halbuki diyor, geriden 2 ay eksik var. Buradan 3 ay eksik var falan, Ebu Hureyre 3 seneyi tamamlamıyor ki diyor.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 Hadisin ilerisini oku. لَا تَتَّخِذُونَ غَرَضَنْ Benim ardımdan, ben öldükten sonra onları hedef tahtasına oturtmayın. Bu hadis senin aleyhine delidir, lehine değil ki. Benim ardımdan diyor. Yani bize söylüyor. Benden sonra gelenler onlarla uğraşmasın diyor. <gülüyor> onları seven, beni sevdiği için onları sevmiştir. وَمَنَ اَبْغَظَنْ فَبِبُغْزِي <gülüyor> Tirmizi hadisi bu ya.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 Halbuki kâfir falan olmadılar. Adam kavga etmekle kâfir olmaz. Yani Mevla şunu buyurmak istiyor. Dinlerseniz bu kâfirleri, ehli kitap geçinen zındıkları, sonunuz imansızlıktır diyor. İtaat ederseniz dinler çıkarsınız diyor. Siz nasıl kâfir olursunuz? وَاَنْتُمْ تُتْلَعَلَيْكُمْ ve اللّٰهِ وَف۪يكُمْ رَسُولُونَ Allah'ın ayetleri başınızdan aşağı okunuyor. Devamlı vahiy nazil oluyor. Hz. Peygamber aranızda Allah'ın elçisi bulunuyor.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 etakuzn ala yadi zalim fela taqtrunhu ala alhaqq atra zalimin elini mutlaka tutacaksınız ne demek elini tutacaksınız durduracaksınız ve onu hakka istemese de çevireceksiniz bu sizin vazifeniz çünkü şirk merasimine iştirak zulüm inna nasira'u al-munkar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 ''Sen benim peygamberimsin Allah'' buyuruyor. Senin kavminin hayırlıları var, şerlileri var. Ama ben ne yapacağım? Hayırlılarından 40 bin kişiyi helak edeceğim. Şerlilerin de yetmiş bin kişiyi helak edeceğim. ''Ya Rabbi havulâhileşrânefe mâ bâhu lâh ya'' Şerlileri anlattık helak edeceksin. İyilere niye helak ediyorsun? İyiler, iyiler. Sizin gibi namaz kılan, oruç tutan, yılbaşı kutlamayan, faiz yemeyen, zina etmeyen,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 Diyanet'in yerinde olsam Noel gecesi camileri açık tutarım, kaloriferi de güzel yakarım. Çünkü neden? Adam anasına nelef anlatamıyor. Kocasına nelef anlatamıyor, karısına nelef anlatamıyor. Çocukları açmış gümbür gümbür Noel 12'yi bekliyorlar. Pa şampanya patlatacak. Ne yapacak bu adam? İhtiyar <gülüyor> zavallı galiba. Oda değiştir diyor, oda oda. Menferra bi diniyem el-ardu le'ard ve le Kim bir yerden bir yere dinini kaçırırsa, imanını kurtarmak için firar ederse وَلَوْكَانَهْ شِبْرَنْ İbrahim Aleyhisselam gibi kaç yüz kilometre, bin kilometre gerekmez Rasûlullah gibi 450 kilometre Mekke-Medine arası gerekmez Bir karış da kaçsa, İstevcebel Cennet cenneti hak etti diyor. Bir karış. Efendi Hazretlerimiz de ne derdi?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 Sürücü birbirini hareket çekmekten dolayı köprünün ortasında duruyor Allah'ın manyakları. Neymiş? Ne diyorsun lan diyor bir ulan köprüyü tıkattın serseri mi sinesin? Olsun diyor. Geçen bir tanesi ne yaptı? Küçük de bir şey. Gitti herife, in lan aşağı diyor biliyorum. Herif de uzman tut gibi. Ulan kaşınma diyor, in diyor. Kaşınma diyor. Bir indi bunu bir geçirdi falan. İyi bir dövdü haberlerde çıktı yani. Ondan sonra yandaki arabada diyor ki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 Rusların görüyorsun Türkmen Müslüman ehli sünnet kardeşlerimize bombalar yağdırdığı şu günlerdeyiz. Filistin'de Gazze'de şumandan aç açık verişen evleri yıkılmış vaziyette sokaklarda kaldığı günlerdeyiz. Myanmar'da Müslümanların etlerini diri diri yedikleri günlerdeyiz. Yemen'den efendim eee Myanmar'a kadar bütün İslam coğrafyası ateş içinde kaynıyor. Irak'ta ehli sünnet perişan, İran'da perişan, ehli sünnet dünyada, Suriye'de öyle Millet denizlerin ortasında boğulmayı göze alarak kaçıyor. Müslümanlar bu zorluksa senin evin var, barkın var, sıcağın var, eşin var, aşın var. Yani Allah'ın bu nimetlerine karşı bu Müslümanlara bu zulmü yapan Hristiyanların dinsizlerin Noel'lerini, merasimlerini katılmayalım, kutlamayalım. Bu Allah'ın gayretine dokunur. Bizim de düzenimiz bozulmasın. Evimizde, ocağımızda ezanımız okunur, ok, namazımızı kılıyoruz. Vatanımız bölünmesin, hiç savaş dış savaş çıkmasın. Kafirlere meyletmeyelim, ateş dokudu size Allah buyuruyor. Bu kadar diyemez misiniz? Ben seni çok seviyorum Allah için. Senin zararı istemem kardeşim. Bu gece sakın bu merasimlere iştirak et. Diyeceksiniz inşallah. İnşallah. Yoksa sabaha kadar namaz kıldın, kurtulabilecek misin? Azzeballahu kariyeten hadis-i şeriftir. Taberhanede geçer. Efendi Hazretleri çok okurdu bunu. Allah Teala bir memlekete azap gönderdi, melekleri gönderdi, altın üstüne getirin. Melekler geldiler, neresi burası dediler, baktılar. Benzetmek gibi olmaz. Bursa mesela, fiha orada var, İstehsar elçi alim, 12 bin alim. Şimdi Bursa'da o kadar alim yoktur. Var mıdır? 12 bin alim olsa benim yeşim var Bursa'da ya. Ben zaten alim malim değilim ama.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 Peygamber ameli yapabilen insanlardan vardır birkaç tane ama Normal hocalarda nasıl peygamber amelinde Az insan var Peki melekler dediler ki ya Rabbi Sen bizi buraya mı gönderdin? Evet oraya gönderdim. Ya Rabbi biz şaşırtmış olmayalım Yok siz şaşırmadınız Doğru mu adresteyiz ya Rabbi? Doğru adresteyiz Burayı mı batıracağız ya Rabbi? Buraya batıracağız E ama sabaha kadar teheccüd kılıyor on iki bin tane evliya al, alim var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 Ben hep Eskişehir Afyon'a Vaza giderken oradan geçerdim, Edib Ali ziyarete inerdim. Kaç tane cami vardı benim o gözergahımda, hep Yunanların, kafirlerin, işgal dönemlerinden camilerin kafaları uçmuş. Yapmadıklarını bırakmamışlar, sen şimdi onun ceketiyle, pantoluyla, kravatıyla yapmayın bunu Allah aşkına. Ne olur biraz İslam sokaklarda dönelim, İslam caddelerine çevirelim. Şöyle görüldüğü zaman, ya camide bile sarık değil, takke takmıyor. Camiye giriyorsun. Millet takkesiz ya. Ya bu nasıl iştir arkadaş? Kime benziyorsun sen ya? Nerede görülmüş bu ya? Ecdat gelse baktı bunun ne namazı bu ya? Kılın kıyafetin şirk içinde. Kendi şirkisinde değilsin. Kıyafetin bozuk. Kime benzerseniz onlardansınız. Bu kadar. Hadis-i Şerif net. Sade Noel değil. Noel'den hemen hemen epey bir kurtuluyorsunuz, sizi ben biliyorum, senelerdir vaz dinleyen cemaatsınız, Noel'le ne işiniz olur? Ama bu, daha incesine gittiğimiz zaman, kaşığı bile kafir gibi tutmayacaksın. Kaşığı bile. Hiçbir işte modaya uymayacaksın. Şekli, tıraşını kafir gibi tıraş yaptırmayacaksın. Onlar ne yaparsan muhalif, halif-ü hel-el kitâb. Ehl-i kitâba muhalefet edin. Tesarvelû, şalvar giyin diyor hadis-i şerifte.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 Kâfirlere benzerseniz maddeten manen yıkılırsınız. Ben size doğruyu söylüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne ilimler var. Onlarla amel etseniz şifa bulursunuz. Çörek otu yiyor musun? Yemiyorsun. Kâinatına zeytin yiyor musun? Zeytinyağı ile ayet var zeytin hakkında, hadis var. Sen, sen bu işlere bak ya. Sen ne yiyorsun?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 ''Kalâsâyle ya Rabbe'l ya ''Hayâ hayrânâsâ'' Daha vaaz çok. Ama vakitler dar. Ben de zaten farkındasınız, sesim de kısık, ne oldu bilmiyorum. Kaç günlerdir uğraşıyorum o yana, bu yana. Biraz çalıştığım yerde de inşaatlar var işte. Ters süre başladık, toz, duman, üşüdük ettik, iyi bir şifa kaptık. Yine de ben sizi bırakmadım. Geldim. Şimdi oturun. Birkaç husus kısaca beyan edeceğim ve bitiriyorum.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 100 besmele-i şerife. 100 be Bismillahirrahmanirrahim durru. Duanın devamı var. Sayfa 82'ye geç. 100 la havle la 27 inna anzelnâ. Sonra salat selamla bitiriyor. 100 kere ya galiku, 100 kere subbuhukuddus. Akşamla yatsı arasında yapın ki belalar inmeye başlamadan evliyaullah keşfettiler. Bütün kitaplarda bize naklettiler. Senede yağan 320 bin belanın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 gibi sırlar barındırıyor Ahetel Kürsi'nin sırrı duası. Ahetel Kürsi duanın içinde mezdedilmiş ondan sonra namazı var 87. sayfede salıyı çarşambaya bağlayan gece mutlaka namazını kılın namazla benden yardım isteyin Allah buyuruyor çarşamba günü 9 Aralık haftaya değil mi? bu hafta mı?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 bu günahların yaygınlaşması toptan azap getirecek diyor Habr-i Şerif. Biz bunu engellemek için, ötelemek için, bu belayı vatanımızdan, memleketimizden uzak etmek için bu nohal tehlikesi kitabındaki kampanyalara katılalım, bunlardan gücümüz kadar dağıtalım, insanlara ulaştıralım, siz kime ulaştırırsanız Allah da o kadar muradınıza ulaştırsın, hayırlara nail eylesin, şerlerden emin eylesin. Amin diyen dillerinizi nar-ı cahimden eylesin. 2 Ocak Cumartesi'de buluşmayı müyesser eylesin. Amin. Amin. Sübhane Rabbin aleyhine aleyhine ve elhamdülillah alemin. Salatu vesselamü la seyyidil murselin Muhammedin ve ala Ali ve elbih ecma'in. Saferle ilgili duaların çarşamba gecesi ve çarşamba günüyle ilgili tüm dualar dergimizde mevcuttur. Safer kitabında da varsa da Burada daha ilaveli dualar vardır. Derginin sayfalarını size söyledim. Mutlaka kaçırmayalım. Akşamdan sonra okumalarımıza başlayalım. Gaflette bulunmayalım. Belaya kendimizi maruz bırakmayalım. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala seyyidil merselin Muhammedin ve alihi ve sahbi ecmaîn. Allahümme en haseluke'l cennet. Na'udubike minen nar. <Sesanlar salahı> Allah nâse'l-üke'l-cennâh ve ma qarrab eyle yâ min qavlimu'amel ve ne'ûzibüke min ve ma qarrab eyle yâ min qavlimu'amel Allahümün nâse'l-üke mi-khayr mâse'yleke min ebuyukah Muhammed sallallahu te'alâhu aleyhi ve sellem ve ne'ûzibüke mis-şerim ve s-tâhâetke min ebuyukah sallallahu te'alâhu aleyhi ve sellem ve ente'l-mustanûu aleyke'l-belâh Allahümme seelüke minel-khayri kulli acilî ve ve ma'limna alem Ne'udümke minel-şerri kulli acilî ve acilî ma'limna ve ma'limna alem Allahümme mâ qadaytelena min qadayfece alâ kivete uraşeda Allahümme rabbena ettenemle lünke rahmetten ve heyyilenâ min emrinâ râşeda Allahümme rabbena etfimlenâ nuranâ ve Âgfirlenâ enneke alâ Bu kadar uzaktan yakından kadın erkek gelmiş, çoluk çocuk gelmiş cemaatimizin Hurmetine cümlemizi affeyle ya Rabbi Amin. Lütfeyle, kerem eyle, mağfiret eyle ya Amin. cehennemden azad eyle ya Rabbi Umdüklerimize nail eyle Amin. Korktuklarımıza emin eyle ya Rabbi Bunuhal tehlikesine cemaatimizden, sevdiklerimizden kimseyi bulaştırma ya Rabbi Haramlara, günahlara karıştırma ya Rabbi Amin. Rızan üzere yaşayıp ölmek müyesser eyle Allah'ım askere, polise Yardım edenlere yardım eyle Amin. Sen onlara her sahade mensur muzaffer eyle Teröristlere eşkiyayı kahreyle, katleyle, mahveyle. otanımızı İslam vatanların iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Talebelere keskin zekalar, faydalı ilimler, salih ameller, efsane eyle. Evlenmek isteyenlere hayırlı iş, eşler, işsizlere hayırlı işler, müyesser eyle ya Hasta olanlara acil şifa, beyin ameliyatı olacak, Fikret Efendi'nin gelini, kardeşimize acil şifalar efsane eyle. Allah'ım sen fazlu kereminne ya Rabbel alemin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 Kimlere bir söz anlatırlarsa itibarlı ile Ya Rabbi! Onların dinlemesi nasip eyle, gözleri, kulakları, gönülleri bu cemaatimizden hakkı konuşanlara döndür, tevcih eyle! Tüm milletin gözlük kulağını, kalbini sohbetlerimize tevcih eyle! El üstet ulemanın meclislerine tevcih eyle! Ya Rabbi ve ya hayran nasirin ve ya hayran Fatih, ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana muhammedin aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu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 Dinleyenler, Türkmenlerimizle ilgili sorunları dinlesinler. Allah dertlerine derman halka ile ya Bayır bucak Türkmenlerini hala asa eyle ya Rabbi. Amin. Eyle ya Rabbi. Amin. Onunla Türkmen dağını düşürme ya Rabbi. Amin. Oradan PKK'ya, PYD'ye, denize doğru yol verme ya Rabbi. Amin. Türk devletinin hükümetini aziz eyle ya Her sahade menzur muzaffer eyle ya Rabbi. Amin. Düşmanlarımızı mahnubu, makhur eyle ya Yöneticilerimizi Yöneticilerimize akıl fikir istikametlerle hayırlı müsteşarlar ihsan eyle ya amin. Kafirlerle mücadelede en güzel şekilde başarılar ihsan eyle. Amin. Onlara yanlış akıl fikir verenleri yanlarından uzak eyle ya amin. Onlara doğruyu anlatanları o kendilerinin yanında muteber eyle ya Amin. Allah'ım amin. Allah'ım amin. İlâh şeref-i nebi sallallahu teâlâsı ve âlih-i osam-ı ve bu celsede isimleri anılan mehit ve mehcelerin dervişi için el fatiha